Kader bahsinde cehennemliklere amelleri sevdirilecek dediniz. Bu iradenin devreden çıkarılmasına sebep. Hayır, böyle değil. O kimse kendi iradesiyle bu kararı verdiği için ee, bu cehennemliklerin amelini kendi iradesiyle işlemeye başladığı için bir süre sonra ondan haz almaya başlar. Allah insana böyle bir tabiat vermiş. Bir şeyi devamlı yaparsa onunla arasında bir ünsiyet oluyor. Onu benimsiyor, onu özümsüyor, içselleştiriyor ve onunla adeta bütünleşiyor. Bu imanda da böyledir, küfürde de böyledir. Ama bu neticedir. Buraya gidene kadar insan iradesini kullanıyor. İradesiyle bu aşamaları geçiyor ve o son noktaya geliyor. Ee, i̇rademizi kullandığımız işlerden sorumluyuz, irademizi kullandığımız sürece sorumluyuz. Mesele irade meselesidir.